Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Salatu vesselamu Allah'ın resimine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain İlem Eyühe'l-Aziz Dünyada sana ait çok emirler vardır ama ne mahiyetlerinden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 Biri de hayat ve hayvaniyettir. Bunun da sonu ölüm ve zevaldir. Biri de insaniyettir. Bu ise zeval ve beka arasında mütereddittir. Daimi bakinin zikriyle muhafazası lazımdır. Biri de ömür ve yaşayıştır.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 talebinde kalaka düşer ve sürat-i zevali itibariyle aklı başında olan onları kalbine alıp kıymet vermez. İlem eyyühe el aziz, dünyada sana ait çok emirler vardır. Ama ne mahiyetlerinden ve ne akıbetlerinden haberin olmuyor. Bu cümlede iki anahtar kelime var. Biri mahiyet, biri de akıbet. Biri mahiyet, ikincisi de akıbet. Genelde gafletin iki önemli kaynağı. Biri mahiyetten gaflet, biri de akıbetten gaflet. Şimdi bunun üzerinde durmak icap ediyor. Çünkü insan hayatında insanları ekserip tehlikeye, belki davete, belki sapıklığa, belki lakaytlığa, belki hak ve hakkattan uzaklaştırmaya vesile olan iki anahtar kelime, iki manı. Biri mahiyetten gaflet. Bak, şimdi pratik ifade edelim. Salim'de dünyanın en kıymetli kaşık Kaşıkça yalnız. Milyonları verseniz alabilir misiniz? Sonra bir de çikolata. Beş yaşındaki çocuk kapıdan içeri gitse, Ahmet elimi açsam, çocuk nereye gider? Sen, çikolata alacak. Niye? Mahiyetten kafi çocuk mahiyetten kafi halbuki şu kaşıkçı elmasının içinde kıyamete kadar gelecek bütün çocuklara yetecek çikolata var mı var var şimdi mahiyetten kafi etmedi Allah sana insaniyeti verdi! Hiç düşündüğüm mü? Ya. Allah seni insan yarattı! İnsan bütün alemlerin özü, bütün kainatın özeti. Hakikat noktasında mahiyetini bir tart ve bir teraziye koy. Şu elektrikten birisi patlasa, bozulsa, evet. en küçüğümüz bak, bir tane de, oturur, bir de evet. şunu tak, boyu da yetmesine yapar, sandalyeye getirir, çıkarır, takar mı? Basit bir şey, elektriği yap demedim, bunun fabrikasını da kurdun, evet. evet. Edison gibi bunu icat et de demedim, bak en basit, ampul buraya takılacak. Şimdi, insan mahiyetinin ağırlığı, kadır ve kıymeti insanı çek. Allah'ın yarattığı ne kadar mahluk varsa canlılar hepsini buraya çağırır. Koyunlar, develer, keçiler, yabaniler, ediler, karadakiler, denizdekiler, deredekiler, uçanlar, kaçanlar, üç kanatlılar, beş kulaklılar ne varsa yürüyenler, sürünemler hepsini milyarlarca canlı, hayvanı getir. Hepsi bir araya gelsinler, koalisyon kursunlar, baş başa versinler, şu an buraya taksınlar. Takabilirler mi? Takamazlar. Bakın şimdi, kainat kadar burada bir mesaj var. Yani tek bir insana verilen, bütün canlılara, bütün mahlukatlara verilenden daha kıymetli, daha büyük, daha şerefli, daha ağır. İnsan hakikat terazisinde insanı bir tarafa koy, bütün alemleri öbür tarafa koy, insan daha ağırdır, daha şereflidir, daha mükemmeldir. Ne kadar mükemmel beni? Beni adını İnsanı biz mükemmel yarattık mı? Ama mahiyetten garib olursa, inne yüke ne Kainatın en zalim, en cahil, en fasık, en mürted, en hain, en alçak, en deli mağlıkı kim oluyor? Yine insan oluyor. Onun için insaniyetin ortası yoktur. Ya alay illiğindir ya esferi safidir. Mahiyet. Ya. İnsan Allah'ın muhatabı, dostu, enlisi olarak yaratıldı. Allah insana akıl vermiş, akıl, akıl. Yani Allah insana mutfuk vermiş, kelam vermiş, elan vermiş, lisan vermiş, hislerle donatmış. Hakka terasinde bu kainatın durru yektası, incisi, mücevheratı, nokta-ı kimdir? İnsan. zayi etmemektir. Bütün irşat faaliyetleri, bütün peygamberler, bütün kamil insanlar hep bu noktanın üzerine düşmüşler. İnsan meclasını bulmazsa zayi olur. İnsan, insanın mahiyeti. Eşya, şeyde şey de bu çok önemli oldu. Siz üzerinde biraz daha durabilir miyiz? Müsaade var mı? Bakın. Şimdi eşya gayesine hizmet ettiği zaman ona itibar edilir. Hiç <gülüyor> uzağa gitme. Şu bardak. Başa başa yürürüyor. Düştü elimden kırıldı. Yine düştü paramparça oldu. Artık bardak gayesine hizmet etmiyor. Süpürgeye getir süpür at. Çöpe. Çöpe. Gözlük. Düştü hem camı hem de çerçevesi gitti. Kaysesine hizmet yetmiyor. Onu da çok rahat ediyoruz. Bak, biz Malatya'da çok aldık. Malatya'nın kayısı bahçeleri çok meşhur. Şimdi bir <gülüyor> adamın kayısı bahçesi var. Bu sene kayısı vermedi. Ya sabır. İkinci seneyi beklersin. İkinci sene de vermedi. Üçüncü seneyi. Üçüncü sene de kayısı vermezse, altı yağlar <gülüyor> bahçeye girerim bana kaysı vermeyen bağı bahçeyi cehenneme atarım. Yakarım. Keselim. Keserim. Odun pazarına götürürüm. onları da ateşe girer, cehenneme girer. Bak, kayısı bahçesi gayesine hizmet edilmezse kesiliyor, odun pazarında sakılıyor, ateşe gidiyor. Senin <gülüyor> bir tavuğun olsa kümesini sen diyor yap, darısını, bakımını sen yap, gitsin, yan komşuda yumurta verirsin, bir gün, üç gün. Bir hafta sonra ne yaparsın? yaparsın. Onun boğazını <gülüyor> koparırsın İnsan, kayısı bahçesi gayesine hizmet etmese ateşe giriyor ya insan? Ya insan az düşünüyor. Ateş kelimesi de cenazeye öyle bir ateşten sakınmaz ki yakıtı taşlarla insanlar. İnsanın mahiyeti ağır, insanın cevheri büyük, insanın kabiliyeti külliye. Bak bizim insanın koordinatları sonsuz açılıyor dünya insanı şişirir böyle böyle. Kaşına şiir açarsan <gülüyor> bütün pazar sarılmaz. Yavuz Sultan, senin dünya haritasını bunlar açmış olduğu ki Ey dünya bir padişah çoksun ama iki padişaha da azsın. Dünya <gülüyor> insanı şişirir. Mahiyet. Allah seni ne yaratıyor? Ya? Şimdi kainata Allah o kadar büyük yaratmış ki matematik fizik denklemlerle kainat nerede başlıyor nerede bitiyor, evren dünyası bilmiyor. Kainat o kadar bası ki Cebrailler dahi bilmiyor, bilemiyor yani. O kadar büyük. Ama hayalimize küçülterek şeydir. Yani kainatı en geniş dairesi, muazzam bir daire olarak düşün. Muazzam muhteşem bir daire, bütün kainat. Bizim galaksimiz, işte samanyolumuz onda bir nokta. Değil mi? Kainat bir daire, galaksimiz onda bir nokta. galaksi bir daire, güneş sistemi onda bir nokta. Küçültüyoruz. Güneş sistemi bir daire, dünya onda bir nokta. Dünya bir daire, Türkiye onda bir nokta. Türkiye bir daire, İslam onda bir nokta. İstanbul bir daire, Hüseyin Hoca'nın okulu bir nokta. <gülüyor> okulun daire, bunun odası bir nokta, o da bir daire, bunun koltuğu bir nokta. Noktanın, noktasının, noktasındaki nokta. Ağam oturmuş, üç kuruş para alacak. Beş kuruş kazanacak. Hı? Kendini teskil ediyordu. Bu oldu mu? Bu alemler, bu gökler, bu mekanlar, bu, bu saad. Senin ticaret yapman için onu doktor mu? Onun doktor olması için, onun matematik hocası olması için, benim profesörüm olduğum için, öğretmenim ve tüccar olması için bilir. Nahiyet, hey. insan önce sahibini tanıyoruz burada. Ama sen ne olsun? Önce Rabb'ını bileceksin. <gülüyor> <gülüyor> önce insan ol, Müslüman ol, sonra ne olursa ol. Olur. İslamiyet o manada insanın önüne şey etmiyor. Kayıt, kayıt koymamış. Dinde kayıt vardır. Hukukta kayıt yok mudur? Mükellefiyet vardır, sorumluluk vardır. Her şeyde. Her şeyde sorumluluk var Bakın, İslamiyet'e iki şeyde ölçü koymamış. Açık bırakmış. Biri ilim. Biri ilim. İlimde kayıt yok. Beşik'ten mezara Çin'de daya dayı olsa diyor Peygamberimiz gidip bulacağız. İlmimi arttırmayan güne lanet olsun diyor Peygamberimiz. Hiç bilenlerle bilmeyenleri olur mu? İlimde kayıt yok. Son nefese kadar. İki, meşhur kazanır. Bir günde Amerika'nın serveti kadar para kazanabilir misin? meşru olmak kaydıyla kazanacağız. Helal olsun, dünya senin olsun. Ama şu var ki, efendim, parayı kasaya koy, kalbine koy. <gülüyor> Arabayı kapının önüne çek, kalbini garaj değil, buraya çek. Buraya çek. Afatmanı <gülüyor> da buraya koyma kalbi yerde olmak dermişin eskiler Elikarda, karda yani kalbi Allah'ı unutmayan bir gönül saması. işte mahiyet işte bütün peygamberler bütün mürşitler insanı zayi etmedi i̇şte, dünya her zaman açtır, iştir, eştir. Dünyanın patırtığı bir ötesi insan gayesinden uzaklaşıyor. Gayeden uzak. Evet. Vesileler var, bir de gaye var. Vesile, vasta nedir? Vesita gayeye ulaşmak içindir. Ahir zamanın dehşetine vesile bastılar gayenin önünü kapatıyor, engelliyor. Şeytanı taşlamaktan kabe tavafa taafa, vakitimiz kalmıyor. İşte mütefekkir bir Müslüman önce onu düşünmesin lazım, niye yaratılır Var bunu, varlığın esprisi ne? Allah sana şu istadı, şu donatını niye verdi? Düşün. İşte insan zayi oluyor. Bu asırda insan ta Taat yok, ibadet yok, ahlak ah, işte, cemiyet hayatını görüyorsunuz, perişan kendinden haberi okuyor. Yaratır şundan haberi okuyor. Tefekkür derinliği yok. Biri mahiyetten gaflet, biri de akıbetten gaflet. Talebeni buna çok güzel bir misaldir akıbetten gaflet. Doğru? Ne yapayım şimdi? Yatır bakalım, şu matematikten kaç aldın? Matematik sayılmaz ya. 100 üzerinden or almış. Eee yani 10 üzerinden 1'sincik. Hele dur. Abi ikinci yazılı var, üçüncü yazılı var. Kurtarma yazılısı var. Sonra öğretmen benim abimin amcamın, babamın akrabası. Sonra öğretmenler kurulu var. Not ortalaması. Not ortalaması var. Sonra mühendislik evet işinin işini önü açtı. Kalma yok. Akıbetten gaflet akıbetten gaflet. Hele durur. Peygamber diyor ki, tehir şeytandan, Tehir et ver. Şeytandandır. Bakın şimdi akıbetten gaflet. bu ki mesela Müslümanların dünyası için konuşalım. Genç diyorsun diye bak Allah'a emanet bir yani şey. Cenab-ı Hak yüz küsur yerde namazı emrediyor. Kur'an'da ayet var. Melekler, cehenneme giren insanlara sordular. Siz niye cehenneme girdiniz? Ayet bu. Biz dünyada namaz kırıcı değildik. Allah 114 yerde namazı emleniyor. Peygamberimiz, ahirette Müslümanın ilk hesabı namazdır diyor. Namazın hesabını veren kurtulur. İlk hesap namaz. Ha. Allah indinde namazdan büyük ibadet yok, namazdan büyük şükür yok, namazdan büyük tesbih yok, namazdan büyük tazim yok. Namaz bu kadar önemli? Bakın. Şimdi bir gence düşün, üniversite okuyan düşün ya üniversite öğrencisi Allah'ın yolunda nasıl gidiyor ya abi? Pelatur, psikoloji ve Savunma psikolojisi. Hele dur. Peki, durdum. Ne kadar durayım? Hele dur, şu fakülteyi bir bitireyim. Bak, bak, o zaman gör. Bak, gör. Fakülteyi bitirdi. Ya... Ahmet, fakülteyi bitirdi. Gel bakalım. Şu namaz, ibadet, taat ne oldu? Hocam, hele dur. Bir e, işe gireyim. Bak, o zaman gör. Neyse, üç ay sonra işe girdi. Ya, Ağabey, gel bakalım. <gülüyor> Ağabey, hele dur. <gülüyor> bir evleneyin, düzenleyin. <gülüyor> Bak, o zaman gör. <gülüyor> Evlendi. <"Ağabey>, evet ne oldu? <gülüyor> Ağabey, hele dur. Şu çocuklar bir büyüteyim. <gülüyor> Evlendireyim. <Yani, gülüyor> Hala dur. Bir emekli olayım. Ondan sonra, emekli de oldu. Ya, Kardeş, bak <gülüyor> ömür bitti, hayat tükendi, ne yapıyorsun ya? Bu işin şakası var mı? Ne yapıyorsun ya? Allah Allah! Hele dur. Arkadaşlar bir kalp krizi. Bak, birkaç, yüz on miydi? Bir <gülüyor> sonraki <12 gülüyor> acil geldi, götürdü, hastaneye. Efendim, <gülüyor> tekrar, hastaneye kalp krizi. Gözün araştı. Ne yapıyorsun? Şu hastalıktan bir iyi olayım. <gülüyor> <gülüyor> Hemen dur. sonra ölüm meleği geldi. Aldı götürdü. <gülüyor> <gülüyor> Hele dur. Bakalım ahirette ne duracaksın? Ne yapacaksın ya? Bak, Şimdi hepsini okuyamayız da biri de insaniyettir, oku bakalım, biri de insaniyettir. Bu ise zeval ve beka arasında mütereddittir. Bak şimdi Allah bize insaniyeti vermiş bana. Bak diğer yani. yani. Bak hayvanlara bakın, canlılara bakın biri bizim soframıza bakın ya. Koyun diyor. Işte, mübarek ediyor, otuyor ya. Tikeniyor. Ağzıyla yiyor. Çıplak ayaklı bir daha bir dağa. Bütün hayvanatı Allah bizim başımıza bağlamış. E koyun diyor. Misal. Affedersiniz yani koyun ahırdan başını uzattığı zaman, çıktığı zaman başını uzatıyor. Ne diyor? Hal diliyle. Eğer sana olsa öyle diyecek. Sen benim efendimsin, sahibimsin, sultanımsın, eğer senin et ve kebabı ihtiyacın varsa buyur boynum, sana, sana feda, feda olsun. olsun, buyur. Yok et yemiyorsan, yemek istemiyorsan bana müsaade et, ben çıplak ayaklarla bir dağdan bir dağa gideceğim, dikenleyeceğim, akşam sana süt getireceğim. Bakın şimdi korunun karnında tıp fakültesi yok, et zahane yok, laboratuvar yok. Allah samandan süt yaratıyor diyor Allah'ın kudret mucizesi. Yani, süt. Saman süt. Ot, ot, ottan Allah süt yapma. Eşyanın maliyetinde işleri yok. akşam bize süt getiriyor mu? Evet. Başka ne yapıyor? Sen benim efendimsin. Sen böyle affederseniz ahırda, psikoproda etamazsın. Samana müsaade et. Ben tiken yiyeceğim, sana gün getirebilen döşekler ve yat yatağı bu. Az insanlık Allah bize verdi. <gülüyor> Allah elimizden tuttu ya Allah. Sinek böcek sayınız. Olabilir mi? <gülüyor> Allah bize insanlık verdi. İnsanlık verdi. Din şeref <gülüyor> oldu <gülüyor> insaniyet. Bakın buradaki şu mesaj çok önemli oku. Biri de insaniyettir. Bu ise zeval ve beka arasında mütereddittir. Daimi baki'nin zikvi ile muhafazasıdır. Şimdi lazım. bu bu çok önemli. Bakın dünyada Allah bizim rızkımıza kefil. Hayatımıza da kefil. Bakın hayatın tanzimi ve tertiği için Allah kainatı yaratmış. Bakın bütün nimetler hayata hizmet ediyor. Göz bir nimet mi? İki tane gözüne dünyayı değişir misin? Sen Kayserlisin, sen yücreti iyi bilirsin. Hadi. Birine Biri Birine de Bak şimdi iki tane gözle dünyayı değişmiyoruz. Göz Allah'tan bize bir nimet mi? Hı. Ama gözün görmesi için gözün sofrası güneş. Şu güneş hayata hizmet ediyor. Göz kiminse güneş olma. Burun kiminse kokular alevi olmuyor. Kulak kiminse ses alemi olun. Dil kiminse tat alemi olun. Ciğerlerin kiminse atmosferi olun. Bakın. Allah bizim hayatımıza kefil mi? Kefil. Allah bizim rızkımıza da kefil. Bak yumruk kadar mide için Allah baharı yaratmış. Ya. Nimetlere bak. Bir nara bak, bir yemeğe bak. Şimdi biraz önce çay içtik değil mi? Benim elimde şekeri tutsam, Kayseri şekerizem bu şeker benim. Bunun mantığı nedir? Bu şeker benimdir diye demek istiyor ki benim bir fabrikam var. Doğru mu? şeker fabrikası olmadan bir şeker olur mu? Olmaz. Olmaz. Tek bir şekerin arkasında ne vardır? Fabrika Şimdi şu bardağın arkasında var. Başa başya, başa başya olmadan olur mu? Olmaz. Aynı kanun. Bir elmanın arkasında kârlar var. Mevsimler olmadan, gece ve gündüz olmadan, toprak olmadan, yağmur rahmet olmadan, güneş olmadan, topraktaki nimetler, vakteler olmadan bir çekirdek, bir ağaç olup bir ağaç mı yemirim? Demek ki bir elmanın maliyeti eşittir kainat, kainatın maliyetiyle besleniyoruz. Şimdi burada hassasiyetle durulması lazım gelen konuşulur. Allah bizim dünyada hayatımıza kefi. Rızkımıza da kif ama dikkat edin Allah bizim akibetimize kif değil ya yani. yani. akibetimizi tamamen bizim irademize bırak. Sen biliyorsun. İşte ak, ah, işte batın. İşte Peygamberlerin yolu, işte Kur'anın emri. Sen biliyorsun. Allah bizim akıbetimize kefil değil. Bak, onun altını çizerek ifade ediyorum. Akıbetimizi tamamen bizim tercihimize bırakmış. İşte din olayı nedir? Tercih olayıdır. Din olayı teveccüh olayıdır. Kim ne kadar hasbi? Kim ne kadar sanıyor? Kim Allah'a ne kadar seviyor? Kim Allah'ı ne kadar biliyor? Kim ahlak itibariyle ne kadar güzel? kimin fedakarlığı, kimin şefkatine kadar, kulluğu nasıl? Yani Allah bizim akıbetimizi bizim kendi irademize bırakmış. Aynı bu neye benziyor? Devletin üniversite politikasına benziyor işte. Devlet, şurada üniversite açmış, Şu kürsüler var, hocalar var, kütüphaneler var, ders programları var. Ama sen rahçısın, ufakıldaki gibi değil. Yani bizim üniversitede talebenin kulağını tutup da sokak atmıyoruz, şeyini de çalamıyoruz, verisini de at. Kendisi sen birisin. Ben dersin veririm, çıkarım. O kadar. Devlet, üniversiteye alışmış, kütühanaya koymuş, hocaları, evet. planları koymuş. Sen kendi irade ve tercihinle bitireceksin, ve bitirmeyeceksin. Aynı bunun gibi. Tercih olay. Din olayı, tercih olayı. Her gün nasıl, İş Neyle eşit evet. ki, bir yani neler neyi nasip olursa, elbetimiz açısından bir ki, Allah indindeki kadıra kıymetimizi, şeref ve itibarımızı öğrenmek ister misiniz? ölç Her insanın gündemi yok mu? Var. İnsanlar günlük gündemi içerisinde önemli kaç sayısına göre gündemdeki maddeleri oluşturmazlar mı? Sabahleyin önce şu iş yapmam lazım, öbür öbür akşam da bunu. Şu çok hayatı illa önce bu işi yapmam lazım öyle değil mi? Yani ticaret hayatında bu daha önemli değil mi? Ha. Şimdi herkesin gündemi var. Peygamber diyor ki, senin gündeminde herkes kendini marakabe edebilir. Senin gündeminde <gülüyor> Cenab-ı Allah kaçıncı sırada? Yani. Hadis bitmiyor, devam ediyor. Senin günlerinde Cenab-ı Hak kaçıncı sırada ise Allah'ın muamelatında da sen aynı sıradasın. sanayi tabii çok şey yapıyor. Allah elimizden kussun zahmet ettirsin. Bu işin ortası yoktur yani. Allah ayağımızı kaydırmasın. Ortası yok. Yarabbi tamam cennete layık değilim ama cehenneme de giremem. Şöyle hayata bak küçük bir yer olsa, bir tane tutarız, bir da bir tane şey. Çeşme. Çeşme. Orada oturup baksam öyle değildi yani. Ya. Yok öyle şey. Ya, ya. ya aleyillîn ya esfer-i sarfı. Ortası yok bu işin. Işte İnsan ya. Düştü mü? Ya. Allah ahiretimizi muhafaza etsin. Ya. İşte daim-i bakinin diyor, zikriyle muhafaza edilmesi lazım. İman takip olaydır, takip. Şimdi Anadolu'da köyde bu işler daha şeydir, açık ve nettir yani. Şimdi akşam affedersiniz, nakır mı? geldi, köy için köy yaptı. Şimdi bakıyorsun adam diyor ki, üç, iki tane koyun, bir tane keçi yok. Çoğalır oğullarını, o zaman hepinizin ayağını kıralım. Bu akşam size yemek de yok, zıkkın da yok. Sabaha kadar evde almayacağım, sizi döveceğim. Sen şu kaşın Tepeye gitsen, şuraya gitsen, şuraya gitsen, şuraya gitsen onları vunup geleceksiniz. Ekeysen gelme, vurma hadi. Gidiyoruz, iki saat, üç saat... Koyun nerede kalmış, keçi de koyun çalmış, hırsızlamış, keçi önünde gidiyorlar. Bak, bir adamın bir koyunu kaybolsa... ...onun elem ve ızdırağını çekiyor mu? Bak, kendi evladı. Yiyemezsin, bu evde de kalabalısın, bulacaksın o kadar. İmandır bizzat takiptir, takiptir. Peygamberi buyuruyor ki, üzerinizdeki elbisenin yıprandığı gibi iman da öyle yıpranır. Tahkin lazım, takviye lazım. Kanın bu sünnetullah ya. Her şeyde içermiyor. Osmanlı döneminde hattatlar varmış. Hattatlar, Dünyanın en güzel hattatlar da Osmanlı'da çıkmış. Hattat, cuma günleri elinden kalemi bırakıyor. Bir gün yazmıyor. Cumaya gidiyor, alışveriş yapıyor. çok çocuğunun ihtiyaçlarını karşılıyor. Cumartesi eline kalemi aldığı zaman, eli bir günde gabileşiyor, hassasiyetini kaybediyor. En kötü yazıyı, cumartesi günü çıkartmış. Pazarı biraz daha açılmış emin. Pazartesi, salı. Perşembe gecesi, en güzel hattı Perşembe gecesi çıkartmışlar. Cuma günü tekrar kalemi bırakınca cumartesi elikabileşmiş. Osmanlı'nın bazı hattatları iki kilodan fazla sepet taşımamışlar. Elimin terazisi bozulur. Hassasiyet. Takip. Din olayı takip imanla takviye edeceksin, tahkim edeceksin. Bir göl çok büyük olabilir, çok derin de olur, çok vasit de olur ama o göl bir kaynaktan beslenmezse o gölü beklenen iki vardır. Ya kurur, temmuz güneşine dayanamaz ya da kurumazsa kokar, kokar. İşte manevi hayatımızın tahkim noktasından işte bu ders ve sohbetlerin esprisi nedir? Bu anne ne yapıyoruz? Tahkim ediyoruz. Dünyaya neye geldik? Niçine yatırdık? Ahir zamanda yaşıyoruz, bakın. Evet. Özman Hazretleri buyuruyor ki, hâle âlem aldatıyor. Ama siz aldanmayınız. Bizi bekleyen bir kabir var ya. Hayatımızın mırakaya muhasebesi var ya. Şuurumuzu keskinleştirsin. mahiyeti i insaniyi anlama manasında idrakımıza açıklık versin. Ve akıbet noktasından da tehir belasından bizi korusun. Naha'nız etsin. Elfat.